Hazırlayan ve sunan Utku Zırı. 12 Ekim Perşembe Açık Radyo'dasınız 94.9. Ben Utku Zırı, Teknik Masa'da Selahattin Çolak. Bu haftanın Yeşil Bülten'ini radyolarınıza veya bizi bilgisayar üzerinden, internet üzerinden veya cep telefonlarınız üzerinden her yani nerede dinliyorsanız oraya misafir edeceğiz. Önümüzdeki 25 dakika boyunca e, Yeşil Bülten'e... Birkaç gelişmeyle en azından başlamak gerektiği diye düşünüyorum. Bir torba yasa meselesi var malumunuz hepinizin ve o torba yasa yine e, pek çok konuya dokunduğu gibi e, döndü, dolaştı ve çevre hakkına da e, dokunmaya başladı insanların. Evet. Vergilerde vergilerle çokça tartışılıyor vergi indirimleriyle GSM şirketlerine yapılan 5 milyar liralık bir vergi indiriminden bahsediyoruz. Bir taraftan insanların üzerine yüklenen motorlu taşıtlar iletişim vergileri gibi pek çok farklı vergiden bahsediyoruz. Ve o yasa ne yazık ki çevrede yani çedle ilgili düzenlemelerle bazı düzenlemelerle de Çevrecilerin tepkisini çekiyor. Çedi gerekli olmaktan çıkarıyor bazı alanlarda ve böyle e, böylesi düzenlemelerde daha önce zeytinliklere verilen tepkiye benzer bir tepkinin de ortaya çıkmasına yol açıyor. Genelde sosyal medya üzerinden yürüyor bu kampanyalar. Yani mecliste görüşülmeye başlanan, meclisin açılmasıyla görüşülmeye başlanan e, yasalar, e, yasa tasarları belli ki gündemimizde olacak önümüzdeki dönemde. Ama biz bugün neyi konuşacağız? Biz bugün yaşam savunucularını konuşacağız yine. Ee, Ali Ulvi ve Aysin büyük ile başlayalım. Bu iki yaşam savunucusu e, Guardian'ın listesine öldürülen yaşam savunucuları, çevre savunucuları listesine girdi. 2017'de şimdiye kadar 153 çevre savunucusu öldürüldü dünyada. Bunların iki tanesi de Türkiye'den her biri büyük üzüntüler yaşatıyor tabii ki yaşamı çevreyi savunanlar için ama e, özellikle Ali ve Aysin Büyük Nohutçu cinayeti ve o cinayetin ...karanlıkta kalan yanlarıyla birlikte... ...tetikçinin e, cezaevinde... ...intihar ettiğinin söylenmesiyle... ...üstelik güvenliği için taşındığı... ...bir cezaevinde intihar ettiği... ...açıklamalarının yapıldığı... ...pek çok meselenin karanlıkta kaldığı... ...bir konu halinde şu anda önümüzde... ...ama tabii ki yaşam savunucuları... ...bu meselenin peşinde bırakmıyor... ...keza biz çevre ekoloji alanında... ...faaliyet yürüten gazeteciler olarak da... ...meseleyi takip etmeye gelişmeler oldukça... ...sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz diyelim... ...ve bu yıl aslında çok kötü bir yıl oldu... Ali Ulvi ve Aysin Büyük Nuhutçu bir cinayete kurban gittiler ama mesela aslında cinayet olarak geçmese de hayatını kaybeden pek çok yaşam savunucusu oldu. Geçen hafta andık onlardan bir tanesini Emin Turan'ı Sarıyer Kent Dayanışması'nın. Ee, önde gelen e, yaşam savunucularından e, mücadeleyi hep en önde sırtlayanlardan biriydi. E, hayatını kaybetti geçtiğimiz haftalarda onun anısına Uskumru köyde süren e, mücadeleyi konuşmuştuk. Bu haftada Karaburun'a döneceğiz. Karaburun'da e, yaşam savunusuna çok büyük e, emekler vermiş. Uzun yıllardır Karaburun Kent Konseyi'nin başkanlığını yapmış İpar Burayı e, konuşacağız. İpar Buğra'nın anısına e, bir e, yayın yapacağız bu haftada. İlk olarak dilerseniz başlayalım. Telefon hattımızda ilk konuğumuz var. Murat Yıldırım. Merhabalar. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Merhabalar Rutger Bey. Murat Yıldırım avukat değerli dinleyenler. İpar Bura'nın da Karaburun'da verdiği mücadeleyle tanıdığımız pek çok kez konuk ettiğimiz İpar Bura'nın komşusu aynı zamanda Karaburun'dan Murat Bey. O yüzden onunla başlayalım istedik. Hem hoş geldiniz efendim hem de öncelikle birazcık İpar Bura'yı tanımayanlar için bir kısa anlatmanızı istesek komşunuzu aynı zamanda mücadele da demeliyiz sanıyorum. Karaburun'un yaşamı için, duası için mücadele veriyorsunuz birlikte. Ee, tabii teşekkür ederim öncelikle. Tabii ki adına böyle bir programı e, öngördüğünüz için. Biz teşekkür ederiz katıldığınız evet. için. Şunu biliyorum sizin için de zor oluyor e, bu konuşmalar. E, kent konseyinden pek çok arkadaşının da e, daha önceden beri aslında bu yayını yapalım istediğimizde konuşamadıklarını e, sizler avukat olduğunuz için aslında biraz daha size güvenerek e, size bıraktıklarını da dinleyicilerimizle paylaşalım bu görevi e, avukattır biraz daha duygularını kontrol eder biraz daha iyi konuşur bir de şunu söylediler onu da atlamayayım Çiğdem Hanım söyledi bunu da e, şöyle biz şimdi ağlarız falan böyle sesimiz zayıf güçsüz duyulur öyle olmasın şöyle Güçlü sesler konuşsun İpar'ın hatırasına dediler. E doğrusu İpar'ın arkasında konuşurken hani burada e, çok yakın yaşamış insanlarız hepimiz. E, duygularımızı kontrol etmemiz oldukça zor. Ama tabii bu e, şu anda onu anlatmak adına hakikaten bastırmamız gereken bir kısmı işin. E, biz e, İpar hakikaten arkasından konuşmak, onu anlatmak zorunda kalmak çok e, zor bir olay. 12 yılı aşkın bir birlikteliğimiz var dostluğumuz. Ee, çok yakın komşuyuz. Şu anda e, sizle konuşurken de onun evine bakıyorum bir yandan. Önümüzdeki e, doğanın e, yeşilliklerin arkasında onların yaşadıkları ev var. Ee, beraber geldik Karabırma. Aynı dönemde taşındık. Çok yakın komşu olduk. Sonra çok yakın dost olduk. Ee, Tanıdığım... E, en iyi insanlardan bir tanesiydi hiç abartısız söyleyebilirim ee, insan kalitesi çok yüksekti yani onu tanıyan herkes e, bunu çok rahatlıkla e, söyleyecektir e, çok e, dosttu e, çok e, anlayışlı ve yumuşaktı yumuşak başlı bir insandı iletişimi kolay bir insandı çok sorumlu bir aydındı e, çok donanımlı bir e, entelektüeldi geçmişinden gelen o bürokrat kimliğinin e, olumlu yanlarını Karabur'undaki çevre mücadelesinde gördük. Olumsuzlukların hiçbirinde tanık olmadık. E, işte kibirden, yukarıdan bakmadan e, eser yoktu İHPAR'da. Herkesle konuşur, herkesi dinler. Ondan sonra alınan karar neyse de oradan kendisine ne düşerse onu sonuna kadar eksiksiz günü gününü e, yapar. Öyle bir insandı. Ee, uzunca bir dönemken konseyin konseyinin başkanlığını yaptı, on yıl civarında nerdeyse, herhalde aşağı yukarı. Ee, emin olun, o kadar çok çalışır, ama o çalış, o kadar çok çalıştığını kimse e, hissettirmezdi. Hani bazı insanlar vardır, hakikaten çok iş yapar ve siz onun çok iş yaptığını bilirsiniz, hissedersiniz bir şekilde. Ee, hani bazıları vardır, iş yapmaz, yine de çok iş yapmış gibi hissettirir. İbrahim hem çok iş yapar, hem de o kadar çok iş yaptığını kimsenin hissetmesine imkan vermez. O kadar alçak görüldü ve mütevazi bir insandı. Yani onu anlatmak hakikaten böyle sözü bana bırakırsanız, Evet bir şöyle yapalım dilerseniz. Programınızı tamamlayabilirim. Murat Yıldırım ben de tanıdığım kadarıyla İpar Bura şimdi hani bir, bir biçimde bu yayında olsa derdi ki hani neler oluyor bitiyor onları konuşalım. Ben de o tarafa doğru götüreyim birazcık sohbeti. İpar Bura benim tanıdığım kadarıyla gerçekten müthiş bir mücadele azimi olan içinde ve çok adil gerçekten yani iç, içinden çok adil bir insandı her zaman. Yani böyle dönüp şirketlere şunlara bunlara bir sürü laf etmekle birlikte ya yani bunları söylerdi ama insani yönü çok ağır basan. O yüzden mücadeleye benim gördüğüm kadarıyla Karaburun'da mücadeleye insani bir e, faktör de ekleyebildi. Çünkü pek çok yerde pek çok farklı mücadele görüyoruz ve hepsinin birbirinden farklarını en azından ben 5-6 yıldır bu işi yapan bir gazeteci olarak anlamaya çalışıyorum. Hı hı. Kara, Karaburun'da İpar Hanım'ın kattığı renk gerçekten e, benim en azından hissediyordu. Karaburun'un da tabii ki... E, Pek çok güzelliğiyle birlikte düşünmek lazım bunu. Balık çiftlikleri ve resler gibi iki mücadele alanı vardı. İpar Hanım'ın da yıllardır 10 yıl dediniz sanıyorum. Kent Konseyi e, başkanlığını <gülüyor> yaptığını düşünürsek hayatını buna adadı neredeyse. Hayatının son bölümünü. Biz sizden birazcık bu Karaburun'daki balık çiftliklerine karşı verilen mücadeledeki en azından hukuki boyutuyla son durumu da rica edelim. E, belki öyle devam ettirelim. İpar <gülüyor> konuşmaya, mücadeleyi konuşarak devam ettirelim. <gülüyor> <gülüyor> yani e... Çevre e, konusundaki hassasiyeti e, sadece Kent Konseyi Başkanlığı'yla alakalı değil. Ondan öncesinde de aynı şey, e, aynı e, doğrultuda etkin bir e, rol aldı Karaburun'da. Ama e, Kent Konseyi ile birlikte e, yani bir kurumun başkanı olarak çok daha e, öne çıktı. E, çok ciddi bir e, tehdit altında Karaburun Yarımadası. E, bunun iki yönlü birçok yönlü ama en öncelikli resler ve balık çiftlikleri ve dolayısıyla da İpar ve Kent Pansiyeli bu doğrultuda ki mücadelesinin ana eksenini bunları oluşturuyor. Şimdi reslerle uzun ve hakikaten çok derin kapsamlı bir mücadele verilirken karşımıza ağrım yarım adının en kıymetli ee, en makir ve en özel bölgesini e, balık çiftlikleriyle dolduracak bir projesi e, karşımıza geldi yani böyle bir projenin tasarlanması e, tasarlı, böyle proje projeyi tasarlayan kafa yapısını çok tartışmıyorum ama onların kendilerine ait e, gerekçeleri vardır e, ama bu projeye onay vermek için e, onay vermek üzere görevli olan insanların ee, bu çevreyi hiç tanımadan, hiç görmeden, hiç bilmeden, onu, bu projenin bu çevreye özellikle Yarımada'nın bu, bu bölümüne vereceği zararları hesaba katmadan bu aşamaya kadar ta taşınmış olmasını tabii anlamam mümkün değil. Ee, bunu hiçbirimiz anlamıyoruz. Yani Karabonu'nun Yarımadası'nı birazcık bilenler e, Avromay'ın bu bölgede e, yapmaya kalkıştığı balık çiftliklerinin ne kadar büyük bir zarar vereceğini e, Görmemeleri edemezler. Şu, şunu söyleyeyim, bu o kadar e, net biçimde görünen bir e, hadise ki e, genelde daha sonra katılır biliyorsunuz yerel e, halk e, bu tür e, mücadelelere. E, burada e, balık çiftliklerinin bu agromen kurmak üzere planladığı balık çiftliği mücadelesi başından itibaren e, çok ciddi bir kabul gör kabul ve mutabakat ile e, karşılandı ve e, hakikaten e, balık çiftliği e, projesiyle karşı yarımada halkının bütünü çok ciddi bir şekilde karşı çıkıyor. E, yani o nasıl anlatayım bunu biraz hani teknik bilgilerle anlatmamı ister misiniz bilmiyorum. Sizin. Bence o teknik bilgilere boğulmadan biraz daha genel hatlarıyla söylesek meseleyi bütün dinleyenlerimiz için de çok daha iyi olacak hem de süremize sadık kalabiliriz Murat Bey. Tabii şöyle e, söyleyeyim aşağı yukarı ee, Yarımada'da 4 milyon metrekarelik bir denizler alana e, balık çiftlikleri kurulmasını planlıyorlar. Ve e, bu balık çiftliklerini kurulmayı planladıkları yerde Mordoğan'dan e, Karabulun merkezine kadar olan ve e, son derece bakir e, bütün e, turizm açısından önem taşıyan alanlar. Şimdi sadece turizm açısından mı önem taşıyor? Değil. Burada çok önemli başka faktörlerin hesaba katılması lazım. Ee, biliyorsunuz koruma altına alınmış e, Akdeniz soklarıyla Posidonya çayırlarının hı hı. yaşam alanı burası. Evet. Koruma karuma talebine bir tek Enerji Bakanlığından bir e, olumsuz görüş var sanıyorum. O da işte e, enerji projeleri için Karaburun'da planlanan. Yani orası bir e, özel çevre koruma statüsüne de sahip olabilecek nitelikte bir bölge Karaburun. Ama sanıyorum ilgili, o statüyü evet. alamıyor bir türlü değil mi? Alamadı çünkü Çevre Bakanlığı'nın bu restler dolayısıyla... E, enerji, enerji dolayısıyla evet, ver, vermediği onay sebebiyle uzun uzun uğraşmasına rağmen bir bakanlığın bu bakanlığın karşı çıkması sebebiyle burası çevre koruma alanı olarak evet. bir türlü dahil edilemedi bugüne kadar. E, bundan dolayı da e, şimdi işte e, bu tür e, yağmacı e, girişimlerin tehdidi altında kalıyoruz. Evet. Size sadece bir şey söyleyeyim. Buyuruz, Bunu hakikaten dünyanın bilmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani bu proje Agromeğin Balık Çiftliği projesinin yapılmak istendiği alan 2010 yılında e, Karabur'un e, yolcu iskelesi olarak planlanan alanla örtüşüyor. Bir kısmı örtüşüyor. Şimdi Karabur'un e, bir yarımada ve Karabur'un yarımadasının e, da turizm son derece önemli. Ve özellikle e, gemi yanaşma iskelesinin yolcu iskelesinin Buradaki turizme çok olumlu katkı e, vereceği aşikar. Hı hı. Çünkü o zaman e, günlük, haftalık yani etrafımızdaki adalardaki e, turizm hareketlerine benzer bir turizm gelişecek Karaburun'da. E, yani burası ikinci konut mezarlığı olmayacak. Daha fazla e, bu tür turistin gelip gidebileceği yerler olabilecek. Şimdi bu, bu düzeydeki bir projeyi 2010 yılında... Ee, çevre etkisi e, sebebiyle iptal edildi. Hı hı. Sebebi neydi biliyor musunuz? Bu alandaki e, deniz çayırlarının Etkilenici. ve Akdeniz foklarının yaşam alanı olması ve bu bu sebeple bu e, çevreye e, büyük zarar vereceği. Şimdi bu gerekçeyle yararlı olma ihtimali çok yüksek olan bir proje iptal edilirken zararlı olması bir ihtimal üzerinden bile konuşulmayacak kadar kesin olan balık çiftliklerinin izin verilmesi e, bu böyle bir durum evet, olarak yerleştirmeye çalışması inanılmayacak evet. inanılmayacak bir durum. Evet. E, tamamen bürokrasinin ne kadar e, uzaktan kumandayla merkezden bu işleri yönetiyor olduğunun göstergesi ve bunun sakıncaların ne kadar sakıncalı olduğunda önemli bir örneği. Murat Bey çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için. Devam edeceğiz yayınımıza. Bir başka meseleyle devam edeceğiz. Sizden ayrılıyoruz. Çok sağ olun katkılarınız ve bu değerli görüşleri İpar Hanım'la ilgili de en azından düşüncelerinizi paylaştığınız için bizlerle. Rica ederim. Ben çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Avukat Murat Yıldırım'la konuştuk. Ee... Karaburun'un iki temel meselesinden birini balık çiftliklerini konuştuk. İparburan'ın anısına yaptığımız yayını devam ettiriyoruz. Şimdi pek çok arkadaşına sorduk. İparburan'ın sevdiği bir parçadan biraz bir tını olsun programımızda istedik. Şimdi ona bir bakalım. Selda Bağcan'dan sarı gelin. You. Oh. Değerli dinleyenler, İpar Burak anısına sürdürüyoruz bugün Bülteni. İpar Hanım'ın çok sevdiği bir şarkı olarak pek çok dostundan öğrendik ki Sarı Gelin varmış. Biz de onun anısına devam eden bu yayında Sarı Gelin'in Selda Bağcı'nın sesinden bir tınısının da e, katılmasını istedik yayına. Devam edelim şimdi e, Karaburun'un yaşam mücadelesini konuşmaya. Çevre ve ekoloji hareketi avukatlarından da olan aynı zamanda... Cem 6 parmak avukat Cem 6 parmak telefon attığımızda merhaba hoş geldiniz. Ya merhaba, Utku nasılsın? Teşekkür ederim hocam, iyiyim. Ee, İpar Hanım'ı konuşuyoruz. İpar Hanım'ın evet. anısına, hatırasına karaburnu mücadelesini konuşuyoruz. Rüzgar Elektrik Santralleri yıllardır karaburnu. ben bildim bile öyle tanıdım. Rüzgar Santrallerine karşı verdiği mücadeleyle mücadele kararlılığı sürdükçe Karaburun'un yaşanan absürtlüklerinde sayısı hep arttı. Ee, res meselesinde. Siz de evet. o meselelerle ilgili avukatlığını sürdürüyorsunuz uzun zamandır yaşam savunucularının. İpar Hanım'la da yakında yakın çalışma ve yakın mücadele arkadaşıydınız diyebiliriz bu anlamda doğru, doğru. sizden dinleyelim birazcık Karaburun'un restlere karşı mücadelesini ya aslında Karaburun'daki rest mücadelesi tam da İHBAR'la tanıştığımız zamana denk düşüyor aslında İHBAR'ın vasıtasıyla biz de Karaburun'daki insanların mücadelesine Çevre ve Ekoloji Hareketleri avukatları olarak destek verme şansına sahip olduk o yüzden aslında ihbarın kaybı sadece bir dostumuzun kaybı değil. Aynı zamanda bir mücadele açısından bir ciddi anlamda kaybımız. O yüzden çok üzgünüz gerçekten. Bu kayıp için ne söylense çok boş ve üzücü geliyor neticede. Karabın resmleriyle ilgili olarak sorun aslında bir konuştuğumuzda neredeyse 2012'lere e, dava süreçler açısından 2012 2000 sürece tekabül eden bir süreçten bahsediyoruz. Yani e, bu bu bu dava süreçlerinin genel karakterini ortaya koyduğumuzda e, çok ciddi anlamda hani e, çok açıktan da ifade etmek çok da mümkün değil ama hani gerçekten de bir siyaset, sermaye ve yargı Tırnak içerisindeki işbirliğinin çok kötü sonuçlarını da aldık bu davalarda. Bunun yanında gerçekten meslek onurunu her şeyin önüne koyan iyi akademisyenler, akademisyenlerle de karşılaştık. İyi kararlar da sahip olduk. Ama genel anlamdaki problemler yani resile dair problemler karabuğunda bitmiş değil ne yazık ki. O kadar çok rüzgar elektrik santrali planlanıyor ki yani Yarımada'nın kaldırabileceğinden çok fazla. Yani böyle bir sosyal medya hesaplarımızdan da paylaştık biz o görüntüyü. Dört bir yanında, Yarımada'nın dört bir yanını kaplayacak şekilde yapılanlar da örneğin Yayla Köyü ben gidip görme fırsatı da bulduğum yerlerden biriydi. Evlerin yanı başında insanların, insanları rahatsız eden, insanların istemediği rüzgar santralleri. Bir de rüzgar enerjisi tepkisi de düşük oluyor. Yani pek çok iklim mücadelesinden gelen insanların tepkisi de düşük oluyor rüzgar santrallerine evet. karşı genelde. Karaburun bu anlamda bu yalnızlığı da aşmayı başardı. Bu mücadeleyi Türkiye gündemine taşımayı e, rüzgarın da güneşin de böyle yapılırsa eğer ne iklim dostu ne çevre dostu ne de insan dostu bir enerji olduğunu kanıtladı. Bu anlamda da çok kritik mücadeleydi değil mi? Çok doğru çünkü gerçekten Karaburun'un res e, projeleri ve onunla başlayan e, muhalefet ve dava süreçleri e, muhalefet süreçleri aslında bir bir e, Restire yönelik tüketicilere ilk davalara ve ilk deneysel aslında çalışmalar. Yani gerçekten de e, en büyük tezat şu, yenilenebilir enerji, yeşil enerji olarak karşılığında çıkan bir proje var. Ve fakat bunun uygulamaları tam bir kabus. Evlerin 100-150 metre yakınına kadar düşmüş durumda karabununda restirekleri ki bir restirein kendisi restübü'nün e, neredeyse toplam yüksekliği 200 metrelere varmış durumda. Yani. Yıkılsa altında kalacağınız bir yapıdan bahsediyoruz. Bunun dışında Karabun'un çok sınırlı olan tarım alanları, mera, çayır alanları, ağaçlandırma sahaları resimlere bahsedildi. Bir bütün olarak Karaburun Yarımadası'nın %71'i resmere tahsis edildi. Bu kabus gibi bir şey. Yani şu an neredeyse ortalama 100'e yakın türbin var kurulmuş olan Karaburun'da. Ve bu ortalama 3 katına falan çıkması düşünülüyor zaman içerisinde. Yani nedir e, kapasitenin e, kaldırma hesabı? Yani Karaburun'un bu kadar kapasiteyi kaldırıp kaldıramayacağı e, ve bunu yaparken herhangi bir planlama ilkeleri falan da yok aslında. O yüzden büyük e, problemler yaşanıyor Karaburun'da. Tıpkı bundan 15 sene önce e, Karadeniz'de e, hidrolitik santralleri HES'lere karşı çıkarken olduğu gibi. 10 sene sonra zamanın Çevre Bakanı özür dilemişti HES'lerde biz çok büyük hata yaptık e, diye. E, biz aslında 10 sene sonra bu özrün bilenmemesi için mücadele ediyoruz. Doğru bir şeyler diye e, yapılsın diye mücadele ediyoruz ama e, hepimizi, herkesi çok yıpratan e, ama vazgeçmeyeceğimiz, ipar gibi insanlar sayesinde direneceğimiz süreçler e, karabonunda yaşanan Evet bir de tabii e, kesilen ağaçlar, zarar gören tarım alanları, ağaçlandırma alanları siz altını çizdiniz. Bir de genişletilen evet. yollar meselesi var ki bu koca e, tribünlerin parçalarının taşınması için. Evet. E, Karaburun'un en çok endişe duyduğu meselelerden biri de biliyorum ki o. Yani e, büyük bir çevre yolu bağlantısı, genişlemiş yollar ve e, muhtemeldir ki oraya e, yoğun bir şekilde çekilecek e, turizm yükü e, yine keza o yani Yarımada'da yaşayanların, Kimileri tabii ki turizm ah ne güzel gelsin yapalım diyor ama evet. Türkiye'de pek doğru da işlemediği için turizm meselesi ee, bir anda karşımıza koca koca oteller çıkıveriyor böylesi. Bakir öyle, öyle. Şimdi şeyin Karaburun'un talihsizliği aslında aynı zamanda talihi ve talihsizliği Karaburun'un İzmir'in 90 kilometre yakında olmasına rağmen erişimi zor sağlanan ve bu yüzden aslında bakir kalmış florasıyla, faunasıyla canlı varlığıyla e, böyle... Kendine özgü bir endemi gibi alan oluşturmuş bir bölgeden bahsediyoruz. Burada çok e, istenirse aslında çok iyi agroturizmler, e, ekoturizmler yapılması mümkün. Yani yerel da dahil ederek. Hı hı. Fakat bizdeki plan şöyle işliyor. Bizdeki plan İstanbul sermayesini e, Ege'ye akıtma planı olarak işliyor. Bu aslında Restlerde aslında... nasıl oluyorsa öyle işliyor turizmde de aslında değil mi? Işliyor. Yani ben yerel halkın sözünü mi? dinlemeden, onun isteklerini önemsemeden merkezden planlanan, dayatılan projeler haline dönüşüyor. Ya öyle o bahsettiğiniz gördüğünüz yayla köyü ile ilgili olarak şunu diyorlar canım on sene sonra yayla köyüm kalacak yani işte söyledikleri bu bu proje yapanlar bunu diyor hmm. on sene sonra yayla köyüm kalacak orada ya yani bu kafayı evet et yayla köyü kalmayacak orada bu e, başka yerlerde kalmayacak yani o insanların e, orada yaşam şansı da kalmayacak yani aslında bu tam hani e, e, sermayenin aktışı şu işlerde çok iyi entegre çalışıyoruz yani çok güzel e, işte dediğim İstanbul'a ekilayışma projesi. İzmir-Körfez Geçiri Projesi vardır mesela. İzmir-Körfezini bypass edip bir otoban yoluyla İzmir e, e, otobanını Çeşme otobanına bağlayacak. Ve aynı zamanda bunun Karaburun ve e, Çeşme ayağı da olacak yani. Hı -hı. Yani bu konularda kafamız çok güzel çalışıyor maşallah yol yapmak konusunda. Evet. Yani... E, bütün e, Karabur'un aslında güzel bir mücadele birlikteliği yakaladı. Benim gördüğüm, gidip de gördüğüm, konuştuğumda duyduğum, gazeteci olarak haberlerini yaparken fark ettiğim e, duygu buydu en azından. Bunu söylemeliyim. İpar Hanım da bu birlikteliğin çok önemli bir parçasıydı. Onun Kesinlikle. anısına yaptık Aynen. bu yayını. Aynen. Çok teşekkür ediyorum size de katkılarınız için. Valla sağlık parmak. ya. Yani İpar her zaman bizim kalbimizde yanımızda olacak dostumuz olarak varlığını sürdürmeye devam edecek. Çok teşekkür ederim böyle bir program hazırlamış olduğunuz Biz için. Biz katkılarınız için teşekkür ederiz efendim. Mücadele için teşekkür ederiz. Kolaylıklar diliyorum. Sağ olun. Sağ olun. Çok mersin. Değerli dinleyenler Açık Radyo'da 94.9 Açık Radyo'da Yeşil Bülteni dinlediniz. İpar Buğra, Karaburun Kent Konseyi Başkanı. İpar Buğra anısına yaptık bu yayını. İpar Hanım aniden bir anda ortaya çıkıveren ve hızla onu aramızdan alan bir kansere yenik düştü. Ne yazık ki İpar Hanım'ın mücadele açısından bıraktığı hatıra tüm Karaburun'un üzerinde olacaktır her zaman eminim. Tüm Karaburun'lar onu hatırlayacaktır eminim. Ve Karaburun'un yaşam mücadelesi de İpar Burak'ın ardından da belki daha da güçlü onun anısını yaşatmak adına devam edecek inancımız ve en azından gördüğüm tablo bu yönde. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle.